Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin kutsesi ruh şöyle der: Diler isen kabul edeseni Rabb, müeddeb ol müeddeb ol müeddeb. Teferrüc et hakikat gülistanın. Hisar edin şeriat bostanın. Hakikat eleyüp sırrında cevlan, şeriat zahirin hıfzetsün ey can. Aziz Mahmud Hüdayi'nin mensubundan Mesnevi'nin şârihi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 Az Kudaju yem توفيق edeb, bi edeb mahrum geçt az lutfi Rabb. Allah'tan edebi ve edebin yoluna girmeyi, yola girdikten sonra da sebatı dilerim. Gerçekte edepsiz Rabb Taala'nın lutfundan mahrum kaldı. Şair Şeyh İsmail Rusuhi şöyle diyor: Edep güzel ahlakın tümüdür. Şair der ki.